İyi günler, günaydın. Hoş geldiniz Fahir Bey. Çok teşekkür ediyorum Oktay'cım. Gerçekten bütün şıklığınızla yine stüdyomuza adeta nur gibi yağdınız. Valla o sizin güzel görüşünüz. Şıklığın içi seni, avantajı seni, içi beni yakar. azma şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Düğümlendi mi? Sağlam sağlam bir otoban yapıldığını düşün. Yan tarafı Duble, orada... olma. Duble ha, mi? yol Duble mi? Duble yol. Ondan sonra da komple betonerme. Böyle tuğlaları üst üste koydunuz güzel çiğsettiğini düşün. Evet. Onun çift taraflısını. İyi, bir, iyi bir bilirim. İyi. Onun çift taraflısında boğazıma döşediğini düşün. Ay geçmiş olsun diyecek kıvama geldin mi yani yoksa. Yani Allah da yani? geçmiş olsun duruma gelmedim maalesef henüz gelemedim. He. Olmuyor olamıyor bilmiyorum ne olacak. Nerelere kadar dayanabileceğim bilmiyorum Bence sen <gülüyor> yine de ne olacaktı? falan diye konuşma Fahir Valla içime yani aydın sen, kaçtı yani Yani öyle yine de hasta olsan da öyle bir şey olmasın yani. Yine de öyle demeyeyim da, de Aydın da kaçmışsa da yani içine yani hiçbir zaman neşeni kaybetme diyorum Ya bu neşe değil konuşurken insan zorlanınca bu nedir ya Yazar Nazar Kurtulamadın gitti şu nazardan. Ya nazar değil bu. Bu benimkisi. Geri zekalılık falan herhalde. Bilmiyorum yani. Ne alakası var canım hastalıkla geri zekalılığın? Birileri bir tarafta benim vudu bebeklerimi satıyor. Yalnız olabilir ha faiz. Bu nazar falan değil. Bu bildiğin vudu. Gerçekten olabilir. Çünkü hala Ankara'nın belli çok seçkin <gülüyor> yerlerinde e, bu fahir ne araba aldı diye tartışılıyormuş. Dün akşam hala bana soruluyordu. Yeter artık Yo, ya anlamayan he. var mı hala ya yok, diye. Yok artık yani. Yani ben tekrar o konuya girmek için okulu açmıyorum ama bu konuyu Arkadaş yani elimi çekiyorum her şeyden. Hala bu konuşuluyormuş. Ankara'nın çok seçkin mekanlarında öyle düşünün. Ok, yani. Şöyle söylemek istiyorum sana. Hı. Hatta sormak istiyorum. Hı. Hala mı? Bir daha sorar mısın? Çünkü sesin çatladı Hala tam. hala demek zorunda kalmasaydım. Of. Ne kadar zor bir şey sevgili dinleyiciler günaydın boğazlarınızı dikkat edin üşütmeyin. Çünkü yutkunurken zorluk oluyor biliyor musunuz? Yutkunmak ne güzel bir şey ama yutkunamamak öyle mi ya? Yutkunamamak mesela bir utandınız bir mahcup oldunuz yutkunacaksınız. Ne oldu? Yutkunamadınız. Ne oldu? Mahcup durumda kalırsınız. E hayır, şimdi hava da güzel böyle ılık ılık dışarıda böyle bir i̇şte güzel beni, bir hava var. Yani beni böyle bir süredir de böyle. Niye böyle oldun sen? Ne oldu? Valla voodoo'dan başka açıklaması yok galiba. Beni böyle ımıl ımıl havalar mahvetti Oktay. Böyle havalar beni vallahi bitirdi yani. Şöyle soğuk havada hiçbir şey olmuyor. Ama arkadaş böyle... Mevsimine göre olmayan havalarda böyle maymuna dönüyorum çok affedersin. Neyse dayanacağız artık profesyonellik bunu gerektiriyor. Nasıl ki yılbaşı gecesinde yayındayız. Nasıl ki herkes eğlenirken, eğlencenin, coşkunun dibine dibine vururken bizler çalışacağız. Affedersiniz yılbaşı eşekleri olarak. Aynı şekilde yine hasta da olsak efendime söyleyeyim boğazımıza köprüler, otobanlar, duvarlar inşa edilse de yine yayında olmaya devam edeceğiz. Bravo Fahir of. çok güzel bir konuşma yaptın. Yalnız Sabah yorumu diyorum ben bu. Ee, bu duygusal konuşmalar boğazıma iyi geldi. İyi, iyi oldu mu? İyi geldi. O kadar Konuştukça şey açılır ben. bir de bir de öyle bir şey yani bu gudu guduye karşı. Var. En güzel bir, bir vudu bozma şeyi konuşmak diyorlar. Dizel motor gibidir benim boğazım. Biraz ısınması gerekir. Ama ısındı ama. Eski da ma... Rus motorları gibidir. Fahir senin boğazın. Dotabileni aşk olsun. Olsunlar. Isındıkça açılır. Heh. Bir şey soracağım. Sor canım. Şimdi e, makas ya da yapıştırıcı kullanmadan bir uçak yapıyorsun. Buyur. E, Sadece yaparım. kağıttan. Ha, yapıyorum zaten bilirim. Yaparsın. En iyi uçak yapan kişilerden en birin, biri En iyi uçakları ben yapardım. Ben. Tamam mı? Yaklaşık 8-10 santimlik bir uçak. 8-10 saniye Şöyle mi? Ha Yani öyle bir şey. Biraz daha büy büyük biraz daha. Ha bele bele. Ha işte öyle bir şey. Evet. Onu yaptım. Kaç saniye uçar? Attığım yüksekliğe göre. Attı istediğin yükseklikten değil. Yerden atacaksın ya. Yerden yere mi? Ha, tabii öyle bir yere çıkıp da öyle merdivenin tepesinden atmayacaksın. Yardıracaksan. Evet. Bir dünya rekoru var. Sen kaç saniye uçurursun? Vallahi ben temiz yarım saat 45 dakika uçururum. Arasında 15 dakika var faali şeyler. İşte hava durumuna göre. lodoslu bir havada ki böyle bir hava He. 45 dakikaya kadar çıkar. Böyle bir hava dışarıda evet. yağmur olmasına rağmen <gülüyor> tam rağmen. bir uçak daha 45 dakika. Eğer yağmur olmasa yarım saat falan mı? Aynen öyle. 27.9 saniye havada kalmış. Japon mühendis Takuo Toda'nın yaptığı uçak. Ya bu da rekor mu amcaci ya? 27 saniyelik rekor mu olur ya? Takuo. Ya adı. bana da öyle çok uzun gelmedi ama ne? galiba uzun bir süre. Yani, 27 saniye. İşte işte yani adam yüksekliğinden atttı. At, at. Bak şimdi gidiyor Oktaymış. Uzun ya fayır. 5 saniye falan. Hala saniye falan. Oktay dur. İlişme. Oktayım devam ediyor hala. Canlı bir yük Uçak uçuyor. Sen uçak uçak diye bağır. Uçak bağır. Tamam düştü artık ya. Olum uçak uçak. Evet düştü. Düştü mü? İşte 28 saniye havada kalmış bu Japon mühendisin yaptığı uçak. Ve en birinci mühendis o olmuş. Valla Tokyo'daki bütün şeyleri imkanları açmışlar bu mühendise. Niyeyse gibi Tokyo'daki bütün firmalar o mühendisi istiyormuş. Japan Airlines hangarında yapılan denemede. E... Nedense hiç duymadık o Japan Airlines'ı. Şeyi duydum ben. Neydi o? Singapore Airlines. Singapore Airlines. Onu. Efendime söyleyeyim. Neydi o? Ee, ya şu Arap Emirates. Ha, şu Arap diyorum. Şu Arap denir mi Emirates'te? Şu Arap değil. Birleşik Arap olacak. Hayır Emirates hava yolları. Doğru. Ondan sonra cim, Bunları hep duyduk da Japon Airlines'i hiç duymadık. Deneme öncesi çok büyük bir baskı hissettim. Havanın nemi, sıcaklık ve kalabalık hepsi önemli. Ama Hepsi önemliydi ama hepsini alt ettik. Çok mutluyum. Ne kağıdından mi? yapmış? Birleşik kağıdından yapmış. Aa, çok güzel olur el işi kağıtları alıyorum ya, el işi yok, yok. kağıtlarından uçaklar yapıyorum parşömen kağıdı ile el işi kağıt aynı değil değil mi parşömen dediğin şey galiba ya kasap kağıdı mı parşömen, parşömen kağıdı? kağıdı yağlı yağlı bir kağıt galiba sanki tamam işte kasap İnsan kağıdı insanda tiksindi uyandırtan kağıtlara ben genelde parşömen diyorum tiksinti uyandırtan kağıt ne demek ya insanda ya böyle yağlı yağlıymış gibi dokununca insanda niye ona parşömen çok güzel duyurdu. kıyma sarılır abi o, o et değil, o kağıt değil mi Tamam ona kıyma sarılırdı e, da O, o da. Ondan hiç insan iğrenir mi ya kıyma sarılan kağıda? Hiç kendimi tabii kıyma olursan iğrenmezsin ama insan olursan iğrenirsin. Yağlı yağlı ya işte o benim içimi şey yapıyor gıcıklıyor. Yağlı yağlı. Ee, Japon mühendisinin yeni hedefini de söyleyelim. Bir teşekkür ederim ve ayrılalım huzurundan Japon mühendisinin. 30 saniye. Tebrik ederim vay. <gülüyor> Her aklı Selim'in e, koyacağı bir hedefi koymuş e, mühendis kendisine. 30 bir saniye Mühendis kafası arkadaşlar. böyle bir şey ya. Hakikaten tüm mühendisleri e, tebrik ediyorum. Bir, bir, ayrı bir şey var onları işletim sistemi var mühendislerde. Sende de o var gibi sanki Oktay. Sen mühendislik yapmadın ya ondan o sistemde... Var sistem eğitimi, de, alan o. Işte eğitimi alan herkeste vardır o. Eğitim alan herkeste var ya. Yani. Tabii. Ne bu, kadar? Gerçi bu mesleği yapanlarda daha güzel kullanmadan dolayı daha hmm. şeydir. Daha iyidir ama eğitimle birlikte verilen bir şey. Ben de sana şey söyleyeyim müjdemi vereyim. Ver bakalım. Genç kızların gözdesi Nejat İşler. Yoksa alkolik Nejat İşler mi demeliydim. Ee, Kapalı Çarşı dizisinden hoşçakal Nejat İşler. Öyle alkolü alkolü gelirseniz işinize son verirler. Onun yerinde Bir Bulut Olsam dizisinin yıldızı Engin Altan Düz Ay Yatan. Ben o da dizi... iyi o da iyi o da iyi. O Çıklı da olur çocuk. o da olur ablam. Ee, şey yapmışlar ya e, gerçi şimdi bunlar rock'n'roll hareketler olduğu için bazen şey yapıyorum eleştiriyorum bazen de hoşuma da gitmiyor değil böyle çok fazla rock'n'roll sanatçımız yok ya rock'n'roll dediğim hani böyle bele bele bele bele olan sanatçımız evet. yok gerçi ben Nejat İşleri şeyde görmüştüm İstanbul'da İstiklal'de ee, şey, neresiydi orası ya bu ee, Bodrum'un gözüydü mesire yerlerinden Gölcük'te yesim gelirdi. ne yapıyordu yine şey mi? alkollü müydü ya bana yer söylesene. Bodrum'da mı? Bodrum'dan yer söyleyin bana. Bodrum'da e, Gümbet plajı mı? Gü, Gümbet biliyoruz. değil e, başka G. G ile mi? G dolu başka şey. bir şey de olur. Gümbet. Türk bükü değil. Türk Öbür bükü değil. değil. Ak yerler olabilir. Hayır değil değil. E, Bodrum'un ilk akla gelen şey değil mi biliyorum. Bu balıkçıların olduğu yer neresi? Dur bir dakika. Balık balığı güzel. E... Neresi orası? E, güzel sitesi mitesi var değil mi? Ya yok sitesi mitesi yok neresi doğru? Sitesi de Bodrum. Ya eee. bu bodrumun hani sevgili ince balıkçıların olduğu yer var ya güzel balık yeniyor orada. Balık balık yeniyor. Balık yere yer. Dur. Neydi öyle. orası? Allah'ım ya Allah Rabbim ya boğazımdaki iltihap beynime aksetti ya. Boğazımda dühürlenen hıçkırı olayım. Günaydın efendim. Güneşlik. Gümüşlük. Ha, gümüşlük. Gümüşlük. Vallahi doğru. Kimle görüşüyorduk biz bu arada bize yardımcı olan? Taner Bey. Taner Bey. O kadar iyisiniz ki hiç gün Heavy Ever gümüşlük. Of course. E ya ne, ne kadar, kadar güzel İngilizce de. Necdet işleri gördünüz mü hiç orada? Efendim? Nejat işleri gördünüz mü? Yok, Nejat işleri görmedim abi. Hep orada, orada takılıyor o ya. Aa, yok, bana denk gelmedi. Size denk gelmedi mi? Bana bir denk geldi var ya. <gülüyor> Belli. <gülüyor> Çok teşekkürler Taner Bey. Hayırlı ben yolculuklar olsun. Sağ olun. olun teşekkür ederim. Taner ya Bey ne kadar iyi İngilizcesi dikkat ettin mi? Of course dedi ya. Ne kadar ne kadar iyi. Ever gümüşlük sorusuna of course. anlayarak doğru zaman verdi gerçekten. <gülüyor> Süper dinleyicilerimiz var ya. <gülüyor> ya ben ben o daha uzun cümleler kuramayacağım artık. Orada gördüm Gümüşlük'te bu bir şeyde evet. kalıyorlardı bunlar. Raqurol bir ee... bungalot tipi bir yerde. Ya çadırda falan kalıyorlar böyle evet. Öyle bir yer var. Ya Gümüşlük'te denizi deniz değil. Çok affedersin. Şimdi Gümüşlük hayranlarına şey yapmayayım. Beni böyle isterlerse meşelerle gelip yakabilirler de. Hiç sevmedim oktay. Aman canım ne olacak sevmeyebilirsin. Ondan sonra sen. orada da bir gördüm bu. Herkes bu neşet işlerin hastası. Böyle bir de bunlar çadırda madırda kalıyorlar. Bu gördün şey tayfa var ya. He. O şahane rakırlı sanatçı dedi. Bir gidiyorsun böyle gariban yani gariban. Ya senin de mi kı kıskandın ya. Bir neje işler var Ya yani ne kıskanacağım fiziğini gördüm zaten. Efahir şimdi söyle gibi kollar. Bak Bele bele omuzlar. Şu söylediğim benim söylediğim zaten şey yapar. Bayık bayık evet, bayık evet kıskandım demek. Hayır canım şöyle. benim gözlerim de bayık. Ben ona bir şey demiyorum. <gülüyor> Ama yani var ya tip desen bir de baktım hani bir iki dinledim şöyle espriler falan mı yapıyor? Yok. Peki bir şey soracağım sana. Ha, böyle böyle, böyle. İki, i̇ki kişi, böyle. İki kişi var karşında. Iki kişi diyorlar ever. ki Fahir ediyorlar diyorlar dönüyorsun. <gülüyor> Have <gülüyor> you ever diyorlar. Evet of course. Sen de dedi. of course diyorsun. Ondan sonra <gülüyor> isterseniz bundan sonrası Türkçe konuşalım diyerek şey soruyorlar sana. Bir dizide oynayacaksın. Yes. O ıı, yes mi? <gülüyor> Dur oğlum belki <gülüyor> yabancı Bundan bir dizide... Kendi dilimizde diye söylemişti ya... Belki diye, demiş. yabancı dizide oynayacağım... Yönetmen diye kendi dilimizde konuşalım dilim. diye... Elbette He. efendim kusura bakmayın yurtdışı dizileri... Çünkü dizilerle yaşıyorum.com adlı internet sitesinden bana ulaşabilirsin... Kendisinin <gülüyor> var çünkü onun sitesinde... Evet. Şimdi iki oyuncu söylüyorlarsan... Diyorlar ki bir tanesini seçeceksin... Necet işler mi... Kıvanç Tatlıtuğ mu? Bir tanesini seçeceğim de ne yapacağım? Mecbur seçeceksin ve işte dizide olacaksın. En iyi arkadaş mısınız siz onunla? Ha, öpüşmem öpüşme dizide. yok değil mi? Öpüşme olsa bile araya yastık gibi bir şey koyuyorsunuz. Al birini yani. vur ötekisine. Öyle bir şey değil. Bir tanesini seçeceksin abi. Bu senin dizi... Kıvanç kariyeri... Tatlıtuğ'un kafayı da gördük kazıttıktan sonra. Amful gibi. Hayır gibi. bana bana yorum yapma. Bana iş yap iş. Ne? Bana hangisini seçeceğimi söyle. Ben onların ikisini de atarım. Bana derim yepyeni bir oyuncuyla çalışmak istiyorum. Oktay Demirci. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. bu tuzak <gülüyor> sorusunu geçti ya hayır ya ciddi söylüyorum hangisi? ne yapacağım abi kankasını mı oynayacağım kankası, kankası, kankası oysa değil, ben seri... kankasını oynamam açık söyleyeyim o, o, ayhan ışıklı sabri alışık sabri alışık sabri alışık değil mi Hı -hı. sabri değil sadri. sadri alışık ya sabri nereden çabuk boğazımdaki iltihap beynime sirayet etmeye başladı ben onu söyleyeyim sana hangisi söyle bir tanesi başrolde olacak, başrolde olacak. Sen de işte mahalleden arkadaş olacaksan ama çok iyi arkadaşsın. Abicim size. bizim kaderimiz mahalleden arkadaş olmak üstüne <gülüyor> mi ya? <gülüyor> Vay birinci dakikada sana şey mi verecekler ya? Başrol mü verecekler? Bu adamlara birinci dakikada veriyorlar ama. Birinci dakikada olur mu? O kadar gümüşlükte tatil yapmış. Zor koşullardı çadırlamada da. Biz de yaptık işte, gümüşlükte Çadırda şey yaptım, Sen sevmedim diye açıklamayamışsın. Biz de pansiyonla yaptık zamanda. işlerin bir tane açıklamasını bulamazsın. Gümüşlerin denizi çok kerkendi diye. E, bulamazsın zaten. Ne, neyse. Şey, Hangisi? Hmm, hangisi? Ya. Ben galiba yine de Kıvanç Tattoo herhalde. Ya o da yavan bir çocuk ya. Ya yavan da... Yani yavan bir çocuk dedi. Yavan ya. yavan konuşursun havaya girdiğin zaman en azından. Böyle yanımdaki. Yok şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Necet İşler'le bir şey yapamazsın. Biraz bir... dürüst olmakta fayda var galiba. Necet İşler mi? Necet İşler. Çünkü ben bunu yerim. Bu haberi alkolü de. o ooo çok güzel içiyoruz çok güzel içiyoruz diye. Veririm Nejat'a Nejat bir süre sonra zaten Ege'yi şöyle Ege dinliyorsa Yoldaysa şayet şöyle demek istiyorum Nejat da bir pert oh. <gülüyor> Ege çok seviyor böyle futbol ve araba terimleriyle Olayların anlatılmasına bayılır Ondan sonra... Necdet e, İşler diyorsun. Necdet İşler zaten yani şey daha çabuk yenir gibi geliyor. Biraz daha sıkıntılı Tam çocuğu. Ben de tam tersim. Esas Kıvanç tat Kıvanç ya. Kıvanç Tatlıtuğ'u da şey sıkıntısı var işte. Yavan yavan konuşabilirsin. E i̇şte o yavanlık beni bitiriyor. Kıvanç ne haber abi? Diye Havada, böyle canını istediği zaman konuşuluyor. Canını istemediği zaman bir sus ya falan dediğin zaman Kıvanç olur abi falan diyesi der gibi geliyor bana. İşte demez o böyle bana bir küstah küstah cevap verir ondan sonra kim yok Sartso ha. küstah. Hadi bir soyun memeleri, şey, da şey gibi gidiyor ya işte bir gittiği Neydi yere be? bir Arabistan'a gidiyor bak Arap dedim gene ya Arabistan'a gidiyor orada şey gibi karşıdan Hollywood yıldızlarından daha özel öyle, öyle ama adam çok şey, necet işlerine öyle bir durumu var mı? Necet işlerle biraz ortak yanlarımız var onun da böyle partipi bir şeysi falan filan öyle öyle iş güç konuşurdu falan ...ta filan. O filmdeydi Faiz var şey. Var canım. O da ortak mı bir yerlerde sanma. Şey hey niye hey, böyle baştan o... söylesene Faiz bir çok ortak yönümüz var Necati işlerle diye. Evet bay baygın gözler ve bir takım esnaflık durumları haricinde çok da ortak noktamız yok. Doğru. Mesela o gümüşlüğü çok seviyor. Ben de tam onun 180 derece zıttı. Tam tersi. Tam tersine. Ay öyle Ay canımız sağ olsun hiç üzülmeyin bundan sonra kapalı çarşıda seyretme imkanınız olmayacak Allah Allah kapalı çarşıyı da ben hiç bilmiyorum ya ama öyle ben seyredenleri biliyorum <gülüyor> Ben de seyredenler var mı? Hastası hastası olanlar vardı. onlara sormak lazım ne olacak şimdi adam önemli ne bir olabilir? roldeydi herhalde değil mi birinci Birinci mi <gülüyor> başroldeydi galiba değil mi Necdet işte Yani o tip bir şeydir başrol yani olmasa şey. bile Laptop tarihi yani. oluyormuş Laptop tarihi mi oluyor hmm. bizim laptop tarihi oldu zaten <gülüyor> <gülüyor> Senin laptop <gülüyor> benim laptop Zaten kaç sen oldu Fahir bizim değiştirmemiz lazım o Derken biz üstü bilgisayar Almayın da demiyorlar da tarih oluyormuş Ne olacakmış desktop'a dönün Ben zamanında tabi geleceği gören birisi olarak Desktop'a ne güzel dönmüştüm Ekranı 30 cm ve dokunmatik olan bir şey çıkıyormuş şimdi de Vardı benim zamanda Alırken desktop'u da <gülüyor> Son sözleri bu oldu Fahir ölç. Ben alırken de desktop vardı Falan deyip bittim ben <gülüyor> Yazma işlemi ekranda belirecek harf ve rakamlara Dokunmayla anladık dokunmatik deyince ben haberi, haberle tamam, anladım, konuşurma otel. yöntemiyle veriyorum. Haberlerle abi. konuşuyorum, ba haberlerle yaşıyorum. Bataryası 5 saat dayanıyor, ağırlığı 1 kilonun altında, yüksek hızlı internet bağlantısı, 3G falan fıstık, fiyat aralığı da 500 bin dolar arası. Böyle bir şey işte. Ehvenmiş. Yani öyle bir güzel bir şey ama daha çıkmamış tabii. Teknoloji devi Apple'ın yeni ürünü diye söyleniyor. Hee. Hı hı. Ya şu Apple'da şöyle bir nasıl diyeyim? Kullanımı bir yaygınlaştıramadı. Ne yaptıysa, ne ettiyse olmadı. kim var o Apple'ın başında. Oktay. Tanıyor musun? Steve Jobs'la Steve soyadını bilmediğimiz diğer Steve. Steven Steve diyorsun. Bir türlü bilemediğimiz diğer Steve. Evet, oysa. Ay gilo gile 2009 merhaba 2010. Hakikaten. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ya resmen böyle yazıyor. Neredeyse her gün başka bir haberle dünya gündeminin değişti. 2009'da birbirinden ilginç olaylar da yaşandı. İşte bunlardan bazıları. He. Nereye bakıyorsun Fahir? Duvara. <gülüyor> ne <kadar gülüyor> bak. Kazandığı parayı işçilerine dağıtan adam mı istersin? Sponsor bulmak için çırıl çıplak soyunu... Efendim ha bak ne güzelmiş erkekler sırlıkla yüksek atlamada dünya ikincisi Fransız Romain Mesnil ki Hı. biliyorsun Sarkozy döneminde Fransa uçuşa geçti Doğru. E, kendisine sponsor olan firma arasındaki anlaşma sona ermiş kendisine sponsor bulamayan Romain Hı. son çare olarak bir yönteme başvurabilirim demiş. Tamamen. Aman demişler herkes bir paniğe kapılmış. Hangi yönteme başvuracak acaba? Diye. Bu son yöntem çünkü hep beni korkutur. Son yöntemde çırl çıplak soyunar Romain. Çünkü artık son yöntemde kaybedecek bir şey kalmamıştır insan. Adamın da anladığımız kadarıyla kaybedecek bir şey kalmamış. Valla şöyle bir şey. Çırl çıplak soyunmuş. Ee, Romain başkent Paris sokaklarında elinde sırıkla koştu. Ya demişler o sırık biraz kısa değil mi? Yok yok demişler öyle far. Kızılayda koştuğunu düşüsen elinde sırık Ne yaparlar? Oyan <gülüyor> <Hocam> bir saniye. <gülüyor> Kardeş deli misin ya? Ee, atlet ne yazık ki yine de sponsor bulamadı. Bulaman, bulamazsın. Ben sponsor olarak senin, affedersin, orlarını, burlarını görmek istemem ki. Vay, vay, vay, vay, vay. Yani bir, bir elindeki sıra bak. Elindeki sırıklanıtan bir adam diye ben... Benim firmam böyle şeylere, böyle kepazeliklere hiçbir zaman açık değil diye... ...ben açıklamam veririm. İsteseydi ben ona esnaf olarak sponsor oldum. istediğine ne ki bunu. Bu sırıklanı sırıkla... atlamacının ne sorunu, şey var? Ihtiyacı, sırık mı? Buna güzel sırık yaptırırız bir tane sitelerden. Bu şimdi tam yaptıramıyordur. Güzel, masif. Hmm. Ondan sonra... ihtiyacı tabii şey hayır. Yani ihtiyaç dışında başka bir şeylere daha ihtiyacı olur. Sen öyle sırf atlamak için şey yaptığını düşünme ya. O kadar işte çalışacak, şey yapacak o falan filan. kazanacak. Falan. Para kazanması Dinayet lazım orada altın madalya kazanacak. Oradan o para Sırık fiyat. dediğin bildiğimiz sırık mı bu? Ha bildiğin sırık. Elinde sırıkla koştuğu çırıçıplak dediğin... Yani sen fotoğrafını görüyor musun? Görüyorum. De, elinde sırık var mı gerçekten? Vallahi Yoksa abi. hani o bir sponsor özel e, şirketlerin ve firmalığın ilgisini çekmek için mi öyle bir başlık atılmış? Yok elinde sırık var. O sırık kadar. var gerçekten. Yani, sırık, yani ona da sırık denirse. Bizim Kızılay'da öyle bir şey yapsam mesela Ankara'da veya Cinnah Caddesi'nde yukarıdan aşağıya koşsa ha. hani biraz da işini o, bak kolaylaştırıyor. Neydi beyefendinin adı? Romain. Romain. Mesela Atakule'den bıraksa kendini elinde sırıkla hmm. koşsa götürürler hmm. mi adamı? Nerede, alırlar mı yani? Kimler? Polisler. Ha polisler mi? Polisler gelince kadar başkaları alır bence. O derece diyorsun. Gel kardeş gel sen öyle koşursun şey. öyle. Yapma gel kardeş. Şöyle arabaya al. Sıcacık bak içerisi ımlı mı? Ne güzel diye alırlar içeri. Alırlar. Bu da ala fifi. diye. Al içeri al diye. <gülüyor> Ay. Aa, evet geçmiş olsun diyelim o zaman. Ne Bana diyeyim? mı? Ne, ne denir ki abi elinde sırıkla konuşulan adama Aa, ne denir? Bak dedi? bak bak sonra söyleyeyim köpeğini karşılamak için bunlar 2009'da oldu. Yeah. Çin'in Şiyan kentinde yaşayan Wang Yu adlı milyoner bir kadın, milyoner, hem milyoner hem kadın, milyoner kadın beslemek için Tibet teriyeri cinsi köpek arıyordu. Tibet teriyeri da böyle şeyle şeyin karışımı Anladı sen onları? Hı hı. Ondan sonra aradığı köpeği ülkesinin kuzey batısındaki başka bir eyalette buldu çünkü Çin eyaletler sistemi üzerine kuruludur. Doğru. Dünyada bir kez bir, bir kanton sistemi vardır, bir eyalet sistemi vardır. Ee, Weng satın aldığı köpeği uçakla Xi'an'a getirdi. Weng köpeğini havaalanında e, 30 tane e, kalite araba burada marka veremiyorum ama yani 30 tane harbi kalite araba e, bir konvoyla karşıladı. Bu karşılamaya 872 bin lira harcayan kadın, Hı. bekar ve... ne oldu fa niye <gülüyor> kekelimeye başladı ne oldu haber buymuş abicim köpeğine bu kadar servet harcadın, dedin 30 arabayla köpeği ya bulmuş, zaten 2009'da bunlar bunlar oldu diye başlayan haberlere bir böyle temkinli yaklaşmamız evet lazım ya. bugünlerde yani hep böyle uyduruk bir takım hiç aslında bahsetmediğimiz haberleri göreceğiz evet ya. Ya. Hiç evet boş ver bak mesela başka bir haber ki bunun önümüzdeki e, dakikalarda konuşmamız daha uygun olacak galiba son 10 yılın en önemli 9 bilim deneyi diye bir şey var son 10 yıl 2900'le alakası yok bunun yani ne zamandan itibaren 99 yılından itibaren mi bu olay? Yo, Yok. Ha tabii doğru. 93 yılında diyor. Ne diyor? bir son 10 yıllık bir şey var yani. Deneyler yapılan deneyler, işte dünyayı değiştirecek olan deneyler diye. Hmm. Onlar var. Onlara bakalım. Bakalım Ama yani bu son 2009'da neler oldu neler bitti falan filan hiç girmeyelim onlara Bak o zaman seni kim kurtaracak Bak o zaman Ay bugün şey yapacaktık nasıl olacak Ne? Neredesin be birader Ya evet sevgili dinleyiciler Çok, o, çok önemli yeni senaryo geldi elimize Evet bu şey gibi Brothers'ın çok önemli ee, Çevirisi artık da şey şeyde değişmiş Yani oğlum sürprizini kaçırmayalım, kaçırmayalım isterseniz abi, Kaçırmayalım kaçırmayalım Çok önemli değişiklikler evet. var dizide daha doğrusu dizi dedi, radyo radyo serisi diyelim buna biz. Yani orada çok önemli değişiklikler var. Ee, onları yani şey yapmayın, kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Alo Ege. İyi e, teşekkür ederiz. Yayındayız Egeciğim bu arada. İsterseniz e, reklamlarımıza girelim sonra. Ha, ne gibi bir sıkıntı? Ha geliyorum diyorsun, yoldayım diyorsun. Ha bu. Radyodan bir ara hemen istersen oradan bağlayalım biz seni. Allah Allah sabah sabah da arayan arayan üstüne sevgili Oktay'cım yani. Alo? Oktay? Ben Egeli konuşuyorsunuz zannetme. Alo malum. diyeceğim. diye ben Egeli niye konuşayım ya? İngiltere'de bir sigorta şirketi tarafından yapılan araştırmada... ...kadınların hiç giymedikleri kıyafetler için... ...bir milyar sterlin harcadığı ortaya çıkmış. Bir milyar sterlin mi? Tamam. Bir saniye Onları toplarsan 1 milyar sterlin eder tabi Alo Günaydın Günaydın, Günaydın hocam Günaydın Günaydın e... Ne yapıyorsunuz İyi valla yayın dünya sevgicim. işte öyle koşturup duruyoruz sende ne var ne yok Nasıl gidiyor işler güçler Radyoyu bıraktın bizleri unuttun hayırsız Bugün biz biraz erken geldik Ege sana da haber vermeyi unuttuk Erken başlayalım bir değişiklik olsun dedik Ya çok iyi yaptınız Ben de erken gelecektim Herhal. Ne oldu Sonra şöyle diyeyim Kozmik mallık yaptım Hmm. Kozmik mallık yaptım derken? Şöyle bir şey. Evden tiril tiril çıkıyorsun. Ha. Ne anahtar, ne araba anahtarı, ne anahtarı. Ee? Ee, ne para. Ne pul. Hiçbir şeyde gözü yoktu Ege. Hiçbir şey almıyorsun Çünkü şeyi düşündüm de kafa işte bu kadar çalışıyor ya. Döderler. Biraz yoldan da konuşuyorum diye telefonun kulaklığını alayım dedim. Evet. Onu, onu aldı ki düşün. başka bir şey almama gerek almadığını düşünüp çıktım evden. Bu arada ne para ne, pul, ne anahtar aynı zamanda ne de kalın bir kıyafet. E sonra... Sen ne yapıyorsun peki şimdi sokaklarda geziyor musun? Bir, bir, iki, bir iki kere kapı çaldım. Evet duymadılar. Açmadılar. Evet. Açmazlar sokaklarda Ege. sokaklarda geziyorum. Şu anda şey Yıldız civarında sokaklarda geziyor musun? İk gibi. E atla bir taksiye gel Ege. 30 yok. yapacağım. Hakikaten bana yardımcı olursanız eğer. Gerçi bilmiyorum biz de duymayabilir miyiz zili Fahir ne diyorsun zil? Zilleri... biz de yayında olduğumuz için zili duymayabiliriz. Fırsat bu fırsat diyerek anladığım kadarıyla bürgeye ayık <gülüyor> duymamışlar zili değil mi? Biz şimdi bürgeyi mi arayalım onu mu söylüyorsun? Ne diyorsun yani evet anladım. Ee, yok ben şunu söylüyorum ben şimdi bir şekilde oraya ulaşmaya çalışacağım ama şey eğer şey olursa ha. öderler ee, Dinleyicilerimizle yapmanız gerekeni yapacaksak ee, Neredesin be biraderi Büyük bir şimdilik olacak ama telefonla da yapabiliriz. Yok artık. telefonla Yok, olmaz abi. Olur abi, abi telefonla, telefonla olmaz. O kadar senaryo geldi elimize sayfa sayfa. Ege'cim. Buraya gelmen lazım. Soğukta biraz fazla kalmasın diyorum ben. <gülüyor> ne oluyor? Ege? Ya ya ya. Sen şimdi bizi dinleyemiyor musun bir yandan da? Yani telefon evet. dışında. <gülüyor> telefon kapanınca radyo açılıyor. Cev telefonunun. Pardon Ege orada öksüren insanlar evet. sesini duyuyorum. Sen sağlık hocağında mısın? Nereden arıyorsun bizi? Yok sokakta da oluyor bu insanlar. Sokakta insanlar öksürüyorlar. Koridor tipi bir yerde öksürdüğünü duydum ben. <gülüyor> evet <Sadece>. ne varsa. Vay. Bana pek inandırıcı gelmedi. <gülüyor> Oldu İgecim. O zaman biz senden bekliyoruz. Koridorda arabalar da mı geçiyor? Onları da duyuyoruz. Evet onları da duyuyoruz. O zaman balkon tipi bir yerdesin büyük ihtimalle. Aha <gülüyor> evet barbekü başladı şu anda. Bir Şey getireyim size tutarım. Yok yok getirme. Ama o öksürük bana biraz tanıdık geldi. Evet biraz da manidar geldi bana. Aa ya <gülüyor> ne yapalım İgecim? Hayat Değil böyle. Mi? Yani ben e, şimdi şöyle bir şey düşünüyorum normalde ben o işte anlatıcıyım ya. E, hani Burada anlatabilirim. Anlatıcı olm. olmaz ama ben seni e, bugüne kadar e, Hakan rolünde binlerce kez izledim. Evet. Eğer yani olur dersen ben bunu Telefondan da yapabileceğime inanıyorum Onu bir bakalım yönetmenimizle Konuşmak lazım bir şimdi Amerika ile bir görüşme yapalım bu böyle olabiliyor mu Olamıyor mu çünkü o daha Bizim elimizde olan bir şey değil takdir edersin KG'cim Biliyorum biliyorum yani sizin Size aşan bir şey olduğunu da Bizi çok aşan bir şey yani. Evet, yani Hatta sonuçta... zannettiğinizden çok daha iyi biliyorum Çok teşekkür ediyoruz O zaman şöyle yapalım biz bir e, Reklamaj hemen akabinde de ee, bir bakalım Amerika ile görüşmelerimiz ne netice verecek? Anlıyorum. Tamam. Ee, yalnız bu tamam. ara uzamasın diyorum ben. Tamam, hep sıcak tutalım. Bu ara uzamasın. Keep touch diyorsun yani. Öyle değil. Yok yok öyle diyorsun sen. <gülüyor> öyle demiyorum. Öyle demeni istiyorum. Bana keep on touch de. touch <gülüyor> de. Bah. dönüyorum ve öyle denmeyeceğini düşündüğüm için demiyorum öyle. İyi o zaman öpüyorum ben seni. Benim boğazlar tam artık şey noktasına geldi. Ege'cim reklama girmemiz lazım çünkü şu anda Amerika'dan Vay arıyorlar. E, reklama girmeniz gerektiği inan e, senden daha iyi biliyorum. Kozmik Reklam. Buyur. Hadi o zaman hayırlı yolculuklar olsun. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. aydın ay, Eee yepyatın başında ne... Bu sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir o kadar değerli e, müzik severler. Söz uçtuadı. Evet. Oktaycığım, e, bugün 29. Ne diyorsun? 2 gün kaldı diyorum. 2 gün kaldı diyorsun büyük çekilişe. Ne ya söyleyeceksin? Büyük çekiliş. Ya ben hala bilet almadım ya. Oktaycığım. Bu kadar yayında olmasaydık bir şey derdim töbe. Tövbe tövbe. Bu kadar, bu kadar aymazlık olur yani. Bu, bu kadar. kadar. Bu kadar olur ya. Bu nedir abicim ya? Bugün gidiyorum oraya. Altı gideceksin bir benzin alacaksın. Benzin alınca zaten <gülüyor> veriyorlar diyorum sana ya. Ben öyle cep telefonuma gelen numarayla ikna olmam. O, o bileti böyle bir fışır fışır yapacağım mı? Ya öyle de al. Öyle de al. Postanelerde de satılıyor. Git oradan al. Postanelerde mi satılıyor minik? Canım olacak? bir tanesini ben postaneden aldım. Vay be Fahir sen amma çok bilet almışsın ha. Ya ben benzinciden aldım, postaneden aldım. bele. Neresi denk oradan alıyorum yani. Değişik yerlerden bir sürü biletin var anladığım kadarıyla. Öyle be Oktay'cım yani sonuçta e, biraz bu e, gelir gider dengesini ayarlamak için. Bak, Doğru. Yani e, 20-30 lira harcadığım zaman güzel bir 30 milyona kadar yolu var. edemdim yani sonuçta iyi bir, iyi bir getirisi var. İyi bir yatırım diye düşünüyorum. Yök nerede? Yök nerede mi? Bilkent'te mi? bir Bilkent'te diye tahmin bir Bilkent'te mi? Neresinde Bilkent'te tam? Böyle girişte, bele sağda. <gülüyor> Valla o, o civarda bir yerde. Tam yerini hatırlamıyorum. O şey mi? Kampüsü'ne gelmeden önce sola Şeyin dönüyorsun. Şeyin oradan bir spor merkezi var. Onun oradan tamam, gidiyorsun sola dönüyorsun da. E, tamam. Bir, orada bir yere giderken. da orada mı? O, o, o civar bir yerde. Valla bahçesinde e, çeşit çeşit hayvanlar varmış Yök'ün. iki köpek e, besleniyormuş Yök'te. Oo. Ondan sonra şimdi de bir tane midilli geliyormuş. O ya abicim eşek kadar adamlar bilmez ki eşek kadar dedim yok dediğin zaman yüksek öğretim ya. Evet. Yani koca koca yani hani çocuklara ilk öğretim falan olsaydı severler çocuklar öyle ilk öğretim, ilk öğretim falan. Ya da okul öncesi falan olsaydı tamam ne kadar güzel. Ama ben yani bir üniversiteli bir gencin e, neden ne zevk edeceğini e, tahmin edemiyorum. Üniversiteli genç diye yok. Sen üniversiteli genç olmadın mı? Hayatına hangi ölümündür? Üniversite yok gençliği. E Yapman ya gereken yüz şey mi? ya yani öyle bir şey değil. Şimdi bir e... gün bir midilliye bin Bir gün bir midilliye bindim, bütün hayatım değişti. Şimdi bahçe... <gülüyor> bahçemizde e, sincaplar Bahşemizde. var demiş. Sincap, Sinca... Profesör Doktor Yusuf Ziya Özcan, eee Başkanı Bahçemizde sincaplar var, taklalar tam güvercinler de var. Taklacı güvercinimiz var. Taklacı güvercinimiz var. E, gökün karamsar görünümünü biraz olsun dağıtmaya bahçemizi sevimleştirmeye çalışıyoruz. Ne olacak yüzden... göke giden şey. Ana bak bak taklalar, <gülüyor> Sincaplara bakın. <gülüyor> lan midilli de var deyince şey mi Ne ne yani? Onlar zaten üniversite girmemiş olanlar. <gülüyor> Tabii canım ben zaten bunca sene okumuşluğum var da... ...bunca sene dedim <gülüyor> dile kolay sevk izleyiciler. Sırf yüksek öğretime 9 yıl harcamış bir yana yana ...bir kere bile YÖK'e gitmedim. Gidip en ufacık bir ricada bile bulunmadım. Efendim beni ne zaman mezun edersiniz? Acaba bu çocuk aileye karşı mahcup durumda kalıyorum. Halbuki bahçesinde hayvanlar olsaydı... ...kaç kere giderdin faiz? Abi canım sonuçta. Gidip kantinde oturacağına... ...YÜK'ün bahçesine gidersek bir hayvanlara bakarsın. Bak belediyeye iltibata geçilmiş... Midilli ve tavus kuşu istenmiş belediyeden. Yani çok yakında bir adet midilli. tavus kuşları çok çirkin ötüyor yalnız. Ona haberleri var mı bilmiyorum. Üstelik de korkutucu ötüyorlar. Ben tavus kuşunu hiç öterken duymadım ya. Bir de öterler öttürürler Oktay. Nasıl ötüyor? Yani tavus kuşu takdirde yapmanı istemiyorum yayında belki ama. Boğazımı ağrımasaydın. Horoza ya yakın bir şey mi yani? Böyle Öyle bir. Diye bir şey düşün. Böyle çığlık çığlığa. Avaz avaz bağırıyor. Kartala benzedi o ya. Ya yani bunlar sonuçta hepsi gagalı hayvan. Sistem 5 yukarı. Yani. diye. <gülüyor> Çocuğunu kapan tavus. Ondan çok yakında bir midilli, bir tavus kuşu, taklacı güvercinler falan çok güzel yükün bahçesi şenlenecek. Bir kalem, bir pergel, bir de çikolata alacağım. Bir sincap, bir taklacı güvercin, bir de midilli alacı ya. Gidelim mi ya? Yöküm bahçesine bir bakalım. Yöküm bahçesi tamam mı? Gireceğiz herhalde mesin değil mi? giremezsiniz. Üniversiteden sonra okuyamadınız çünkü derler mi bize? Vallahi derlerse de ben efendim diplomamı yakarım orada. Ama numunesini. Diplomamı keserim diye bağırırsın sen şeyden. Vallahi de dö döker yakarım. parmaklık arkasına geçersin. Bana o geçersin. bir daha nerede lazım olacak Oktay? Bir sorarım ben sana. Diploma mı? Hı -hı. Askerliğimi yapmış adam. Evet. Efendime söyleyeyim. İyi kötü bizim radyo işlerinde de diploma sorulmuyor. Kâter Kağıt olsa da matematik diplomasıyla <gülüyor> Kağıt olarak Diploma nerede lazım olacak diyorsun Yani ne yapacağım o diplomayı diyorsun? Ne yapacağım ben o, onu... Şeyi o kırmızı internet... çok havalı o türünün diplomasını diyorsun Aha, değil mi? İnternet sitesinden satışa sunacağım. Az kullanılmış. Hatta hiç kullanılmamış. Çünkü ben askerlikte de onu koymayı Fay, unutmuşum. gazetelerde falan çıkarsın. Bütün gazetelerin böyle arka sayfalarında çıkarsın. 2009'a hani, damga vuranlarda çıkmak diplomasını istiyorum. Diplomasını satan... Üniversite mezunu onu diye bir, bir takım gazetelerde çıkar sonra keşke başka bir şeyle haber olsaydım falan. bir çarşafı falan yani. dolarım böyle, arkamı dönüp gidiyorum böyle. Ferrari'sini satan bilgeden sonra diplomasını satan genç. Yani o yüzden bence e, şey yapma. Vallahi haberlere çıkmayacağım garanti olsa sat değil diyeceğim de. Ha. Hani... Böyle öyle gençler hevesli falan varsa onların başvurularını alayım ben. Ha bu bu bu yolda şey yapabilirsin. El altından yani. Yani. Ama böyle çok böyle görünür olursa. Ondan sonra nasıl diyor <satıyor> adam, <gülüyor> hani? falan di böyle sonra seni röportaj yapmak isteyecek, Yok, bakacaklar yani gidip lavaboya istifra etmek zorunda <gülüyor> İşte kalmasın. O duruma gelecek ama ben sana en baştan söyledim. O duruma, kimsicikler düşmesin diyorum. Ee, Niye son 10 yılın en iyi rekor adaylarını bir yerde toplamışlar Londra'da. En iyi rekor adayları. Mı? Ya rekorları daha doğrusu. En iyi işte. rekorlar, en birinci rekorlar bir arada. Rekorların rekor e, belli olacak. Son 10 yılın en iyi rekoru bunlar işte şey. Seçilecekmiş işte. Solcu ayı... falan mı? Daha hepsi Guinness rekorlarında en iyi rekorun sahibi diye bir şey. Hiç gerek yok. Usain Bolt. Aslan gibi delikanlı. Baba yiğit. Yaz. Usain Hüselik de koyu tenli. Usain Bolt şey Guinness rekorlar kitabında var mıdır? Dünyanın en hızlı koşan adamı e O zaman bütün sporcuların Dünyanın olsun. en hızlı adamı diye e geçer tabi canım Guinness rekorlarında. Bak mesela e, Rus Svetlana Pakratova 1.32 metre. Taçsız Kral <gülüyor> Pele. 1.32 metre uzunluğundaki bacaklarıyla Güneş Rekorlar kitabına girmiş. O da adaylar arasındaymış. Valla benimki de fena değil. Dünyanın en uzun bacaklı kadını 1.32. Ha işte kadın ya oradan kazanıyor. Svetlana Fire. Svetlana 1.32 Svetlana Fire. O da oldu be. 1.32 çok da şey değil. Çok değil gibi görünüyor ama bir görsem çok. aşağıdan başlıyorsun yukarı çık çık bitmiyor. Bitmez. Ee, en kısa insan Çinli He. Çinli he. O da 74 santimmiş Svetlana ile yan yana koymuşlar H'yi Bir garip bir görüntü Bacak kadar dedikleri şey tam olarak gerçekleşti <gülüyor> Bir garip görüntü Hakikaten bir garip görüntü Son 10 yılda kayda geçmiş farklı kategorilerden ilk 100 rekor seçilmiş Şimdi de bu ilk 100 rekordan En birincisi hangisi Diyerek oylamaya açılmış Şimdi çünkü bir noktadan sonra Bir tıkanılıyor ya bu Rekor konusunda tıkanıyor ya insanlar SMSlerinizle e, gımkansız yaz, Gımkansız dedim imkansız rekorlar, Gımkansız, gımkansız yaz, Gımkansız yaz, 73 84'de gönder ve e, şey işte oylama için mesela şeyi Senin seviyorsan imkansız o yersi yaz boşluk bırak bacak yaz o o zaman bacağı gider bacağı getirin dur <gülüyor> 55 yaşındaki e, Aşrita o ne neciymiş e, ne bu sürekli rekor kırarak kitaba girmiş. Ne, kit ne kitabı ya ne biçim konuştum. 164 rekor kı... Ha, dünyanın en fazla rekor kıran şeyi. insanı rekoru sahibi. Ha. Neyle kırmış bu? 164 tane rekoru varmış işte. Ya ne kırmış işte onu soruyorum ben de. Ne bileyim onları tek tek yazmamışlar. Hayır. Gizli o, uzadıkça uzayacağı benzer. Sivrisinde yazıyormuş o. Belen sivrisinde ayrı ayrı yazdınız mı? Ondan sonra bakayım. En uzun tırnaklı kadın mesela. O da adaymış. İşte orada nitelik nicelik farkı hmm. var işte tırnak ama. <gülüyor> 9.85 metre tırnak mı olur ya? Toplam ya mı? Yani bu? Sen bir arada bir yemez mi o tırnakları ya? 9.80. İngiliz. İngiliz mi? İngiliz bu <gülüyor> İngiliz. John Lynch. 151'i kafasında olmak üzere toplam 241 taneyle çok korkuyorum cümlenin devamı. En fazla piercing sahibi olan insan. Ha piercing. Olur o piercing. Sırf piercing ya. Komple vücudu piercing yaptırdım. Çok rahat ettim. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <Yani, gülüyor> <çanaşıncılıklar gülüyor> wow. Ya. Çadaş şincilikte yepyeni. Wow! Olay rakip. Radücü yakalandı. Korktun, kabul et. Ya korktum, mahv Bütün sinirlerim falan laçık oldu. Korktun, değil mi? He, <gülüyor> ee, korktun mi? Ne korkacağım? Gel, <gülüyor> sen üstün... gel otur otur orada. Üstüne ben bir şeyler uzak... almışsın gel. Üst. <gülüyor> <gülüyor> Sor bakalım Fahir mi? Ee, çünkü biz anlaşamıyoruz. Üstüne bir şeyler almış. Eve mi uğramış Sor bakalım. Ha, eve bir şeyler. Eve mi gittin sen? Ne yaptın? Eve aldılar mı seni? Üstüne bir şeyler almış. Yok ya çok enteresan geldim ben. Dinleyicilerimiz mi getirdi seni? Evet. Şaka yani dur. Dinleyici, sadece dinleyicimiz değil de dinleyen bir arkadaşımız. Nasıl ya? Sadece dinleyici. Fahir telefon, ya yani ben telefonu kapattım telefon. Neredesin oğlum? Ben seni alayım dedi Oğuz. Oğuz kim ya? lüks arabası olan bir arkadaşım. Yani öylesine lüks bir araba ki Hadi ya. otu kapılarından kimlik göstermeler geçilebiliyor. Vay Siz be. bunu hiç fark etmiş miyiniz? Bahresen kendi arabanla fark ettin mi Sadece bilmiyorum. Mi? Dönüp bakmıyorlar bile. Lüks arabalar öyleymiş yani. Lüks arabalara karşı her zaman her yerde... Bir... Sticker falan olmadan. İstersen arabanın içinde donsuz otur ki o zaman daha çok kapı açılıyordur büyük ihtimalle. Eyvallah. Lüks araba olduysa ama bekliyor mu olsun şimdi dışarı. çekiliyorlar. Biz yani geçerken araba çizilmesin diyor şeyler. Hocamlar. Bekliyor <gülüyor> mu şimdi dışarıda? Yok. Program sonuna kadar şimdi... bekle falan dedin mi? Şöyle bir Çıkışır şey de var. seni götürsün. Lüks arabası olunca insan işi gücü de oluyor. Öyle bir şeyi ben zaman içinde fark ettim o yüzden. <gülüyor> Arabanın bir yeni kokusu var. Evet. Gerçi 2 senelik araba ama. 2 araba olunca yeni kokusu uzun süre duruyor. Bütün arabayla, ile ilgili muhabbet etmişler 2 yani senelik. <gülüyor> <iki> senelik. <gülüyor> çok, çok yakıyor mu diye soruyor. Çok mu? Vergi falan. ne kadar ediyorsun diye soruyor. <gülüyor> i̇şte, sırf onları. Ama öyle. doğru söylüyor. Ana kokusu yeni araba kokusudur. Nane kokusu Kaza var. Kaza yaptıracaktım diye. ya. Niye? Arabanın içinden kadranaja bakmaya çalışınca bir şoför rahatsız oldu. <gülüyor> git canlanmak istiyorsan biz <gülüyor> alışmışız çünkü dışarıdan bakmaya. kadraja bakacağım dedim. Hadi ya, e Oğuz nasıl kaç 200, yaşındaydı? 200-220 yapıyor araba ya. İyi görünmüyü bir beyim. İyi görünmüyü bir beyim. Tahsil durumu? Tahsil durumu gayet iyi. Babası ne iş yapıyormuş? <gülüyor> Anası babası babası tamam. Onu sormam. <gülüyor> Aa, onlar, bunlar çok kritik, çok iyi noktaya kadar. E ne yani. oldu? Bir getirseydin diyor arkadaşı niye getirmedin? Ayıp olmuş. Böyle gönderdim mi? Sağlar benim. Yo ben yalvardım, gel, bizim de lüks arabamız var. Faire'nin arabasını falan gösterecektim. <gülüyor> bizim arabamız <gülüyor> diye ben de gösteriyorum bazen Faire'nin arabasını. <gülüyor> Bu da bizim, oğlan aldık. <gülüyor> ama hafta sonları ben alıyorum. Ben. E, niye zaten gelmedi? Zaten çok ayıp olmuş ya. Sesimde nasıl acıktı bir ifade varsa? Binerimin az bana kalorifer yaktı. Dijital klima olduğu için sağ tarafa ayrı, sol tarafa ayrı verdi. <gülüyor> Bacaklarına verdi mi sıcaklığı? Isıtmalı koltuk olduğundan özellikle bacaklara vermemesine gerek kalmadı. <gülüyor> Gelirken hangi radyoyu dinlediniz? Radyo D dinledik. <gülüyor> ha bilseydik dinsek arasaydın ya arada güzel bir güzellik cinsiyon. yapsaydık. Ya, Oğuzumuz bu. bize bir güzel şey yapmış, incelik yapmış. Elindeki de cüzdan diye görüyorum Ege'cim Bir de eline cüzdan mı tutuşturdu içine bir miktar da para koyup <gülüyor> Bir miktar koyup. para koyup yolladım Karıştırdı mı torpidosunu falan arabanın Bir şey var mıydı Torpidonun nasıl açılacağını bilemedim ki Gerizek ya Orada değişik abi bizim Oğlum torpidolar farklı gibi ya. Bak diye falan diye oraya bu Dijital Aha torpido ya. dedi ya Dijital Torpito'ya geçildi oğlum. İlginç e, Hiçbir şey yapmadım. Böyle oturdu mu kuzu kuzu? Bir şey yapmamaya Oram. özellikle çalıştım zaten. Oraya dokunurum buraya dokunurum ondan sonra bir Bozulur. de sabah sabah laf yerim beni oranın tepesinde konya yolunda bırakır diye. Hiçbir yere dokunurum. Ayaklarımı yere basmadım ya. Seni nereden aldın Bacaklarım ağrıyor şu anda. Yıldız'da nerede Sizin sokağın oralardan mı yoksa... Tam telefonu sen... kapattığım yerden aldım. Oradan işe gidiyordu. Yani şey mi merkezi bir şey demedin yoksa ara sokağa girdi mi Oğuz? Ee, ara Sokağa Girdi Vay Be Ne Cefakar Dinleyicimiz Hakikaten Var Hakikaten Öyle Vefakar Sen Tanımıyor Musun Oğuz Tanımıyorum Bu Sabah Tanıştık e, Telefonu Nereden Şey Telefon Dediğim Şey Ben Telefonu Kapattım Pişt Pişt Pişt Pişt Abicim Dinleyicilerimiz Her Şeyi Bilen Dinleyicilerimiz Fahin Neyi Sorguluyorsun Sen Ne Bileyim Ben Korktum Ya Pişt Pişt Yaptı pişt pişt. Sen... Genelde o taraflarda bana daha önce de gezdirdiğimiz <gülüyor> gezdireyim mi dedi yani sen? gezdirecekler zannettim. Hemen yaklaştım ben. Ya alışkın bu çocuk abi. Her piş piş yapana gidiyor zaten de iyi. Şey i̇yi yapana... biri denk gelmiş Allah'tan. Yani, ama öyle her piş piş yaparlar. İyi arabalardan piş piş yapıldığı zaman gidiyorum ben de. Ama yani 98 2000 model bir arabadan piş piş yaparlarsa ne olacak? O zaman da ne yapıyorum biliyor musun? Birisi piş piş yapıyor Ondan sonra böyle ha <gülüyor> falan diyorum. Şöyle bir tipine bakıyorum önce. Serseri. Baktım hani tipi falan değilse <gülüyor> deyip ağır adımlarla uzaklaşır gibi yapıyorum. Şu an attıklarından... Birkaç defa pişmiş piş, piş çalışıyorum. <gülüyor> Şu an attıklarından şey diye herhalde düşünmek normal yani. Ne, düşünmem normal. Son, <gülüyor> Çok özür dilerim. Ne, son derece, neyi yargılıyorsun? Son derece lüks arabalarla Ege Kayıcı'nı yaptıralımlayacağımız şey yok. Yok zaafı var Oktay'cım zaafım zaaf. var. Evet, ben be. söylenmiyor. Dün gece aklıma geldi de ben galiba başıma gelen her şeyi hak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben başıma gelen her şeyi hak ediyorum. İsterseniz ne yapalım? Ee, Reklam gireyim ben ya erken. Bir, bir şarkı gire, reklama bağlan. Şarkıdan reklama bağlan Fahir. Oda mı yiyiyordu? O, o özelliğini biliyor musun bu? Nasıl yapıldı? Arabada evet. var mıydı ha, o özellik? Onu. Arabada zaten istersen radyo yayına müdahale ediyorsun. Bir Ofa. tuş varmış. Hadi canım. Lüks arabalarda. Bazen yayınlarda saçma sapan konuşuyoruz ya. Ne? Hep o araba lüks arabalardaki tuş yüzünden. Müt mü oluyor? Müt değil. Dürt diye bir şey dürt diyor. <gülüyor> Abi, be, be, be, be ne oldu Fahir beceremedin mi? Yok becerdim. Parçayı beğenmemiştim. Size sabah sabah mal herkes sussun Pink konuşacak. <gülüyor> Ne konuşuyorsun ha? Bunu mu beğendin peki? Öbürünü beğendim, bunu beğendim. Çok hoş faiz. Bu güzel, evet. mi? çok evet. güzel ya. Ay çok şişli söylüyor be. Yanık karın. <gülüyor> Yanık körü karı mı? <gülüyor> Pink hali. <harik. gülüyor> bir anda değişir vaziyet. Radyo 3'ün modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cuma günü bir deneme yapmıştık. Neredesin ve birader demiştik. Fatih Erkoş ve Sinan Koç'un hayatından bir kesit sunmuştuk sizlere ama olmamıştı. Daresiz. Hmm. Yani e, bugüne kadarki çağdaş yayıncılık örneklerimizin hiçbirine gelmeyen tepki buna gelmişti. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Siz kendinizi bir şey zannetmeye mi çalışıyorsunuz? Ne alakası vardı halde ki? biz dinleyicilerimizin eleştirilerini yani sizlerin eleştirilerini toparladık Amerika'ya gönderdik. Amerika'da tutmuş bu Alec Baldwin'le. Stephen Baldwin Boldwin'in aynen yapmış yani yapmışlar. Boldwin'a Baldwin diye geçiyor. <gülüyor> diye geçmiş. Daha önce de Simon Simon diye geçmişti. Öyle bir şey yapılmıştı. Eee ama işte Türkiye uyarlamasında böyle bir şey oldusa yani aksaklık oldu yani. İşin doğrusu biz yediremedi yediremedik kendimize. Yani evet. O yüzden eee bir biraderi biraz daha e, değiştik. ...deştik ve onun içindeki ruhu ortaya çıkardık. Biz Rümagör'ün Sinan Erkoş'un ve Fatih Erkoş'un hayatından bir kesit derken... E, <gülüyor> ...galiba çok böyle yere basan bir şey olmadı. Çünkü düşününce hani Fatih Erkoş da caz yapıyor, Sinan Erkoş da caz yapıyor. Öyle olunca e, yadırgı da herhalde dinleyicilerimizin herhalde. büyük bir kısmı. O yüzden bugün biraz daha böyle e, herkese yakın geleceğini düşündüğümüz bir abi kardeşe yöneliyoruz. Zafer Peker ve Hakan Peker. Evet e, gerçekten de ülkemizde e, yani e, aya yere basan müzik e, değilce. Ve yani direkt ya yani ben şöyle söyleyeceğim biraz amiyane konuşuyorum kusura bakmayın Cuk oturdu. Yo bence e, iyi yaptı Fahir açık konuşmakta fayda var ve bu sefer Peker kardeşlerin Erkoç kardeşlerden farkı e, daha ünlü olan yani çok özür dilerim bu tabiri kullandığım için e, Fatih Erkoç ilk bölümde abi durumundayken burada ee, kardeş olan Hakan Peker daha yakışık. Evet o çok değişikliği diyor yorumcular. Evet, e, değişik tabii yani e, bence e, yani biçilmiş kaftandı bu aradığımız taze kan. Bu nasıl yani Necdet İşler işten çıkarıldı yenine Öbür, öbürsü geldi. Evet. Burada da öbürsü gerçekten Peker. Erkoç Brothers mı Peker Brothers mı yoksa Bacovski Brothers mı? <Gülüyor> ee, Peker Brothers. Pekersi diyorum ben yani. Pekersi hani yeter. Pekerler. Bence de. Ve onlarla yapılan <gülüyor> çekim var. İsterseniz... Kozmik mı? çekim. <gülüyor> Kozmik Hiçbir çekim. yerde yok. Sadece modern sabahlarda. Ee, i̇sterseniz Nerdesin ve birader de yeniden bir denemeye hazırız. Ne dersiniz? Yani ben biraz ilk... Galiba bu Erkoç... Ee, kardeşlerin başarısızlığı biraz beni şey yapıyor Korkutuyor değil mi şu Korkutuyor. Anda? Bir geriyor yani. ilk defa böyle bir şey hissediyorum. Bir tatlı bir şey var. Korkuyla karışık heyecan var. Yani tatlı, o... tatlı mavi bir telaş var bende de. Ee, şey mi? İlk günkü heyecanımızı koruyoruz. O amatör heyecanı koruyoruz galiba. Tabii. Evet, önemli. Aslında doğrusu, bu değil mi yani? Daha doğrusu korumuyorduk aslında sevgili dinleyiciler. O ilk günkü heyecanında eser kalmamıştı. Ama <gülüyor> e, ne zaman ki bu şeyden bahsetti Neredesin bir birader e, adlı yapımdan bahsetmeye başladık. O ilk günkü heyecan gene geldi. Yani hakikaten titriyen bir yaprak gibiyiz. Ee, İnşallah bölüm başlayınca bu heyecanımız geçer. Öyle diyor çünkü. O, çünkü e, heyecan iki türlüsü var. Bir pozitif heyecansı. Seni e, güçlendiren bir heyecan evet. var. Bir de elini ayağını e, kilitleyen heyecan var. Ona dönüşmezse çok güzel olacak. Hiçbir zaman elimizi ayağımızı kilitleyen heyecan olmadı. Ama yani nedense bu neredesin bir birader konu olunca böyle bir Cuma şey. Cuma gün çok başarısız oldukça. Yani. E, benim e, tavsiyem şu elimize kolumuza sahip olalım ve bittiği zaman şu dizide elinize kolunuza sağlık desinler. O zaman şey yapalım çok isterseniz yani hatırlatmak mı olur dinleyicilerimize bilmiyorum da durup dururken. Erkoş Brothers'ı Brothers bir daha dinletelim mi o dinletelim, kaydı bulalım. Dinletelim. Yani o ne kadar kötü olmuştu onu bir e, şey yapalım. İyiyinin farkı da biraz belki ortaya çıkar o zaman. O zaman iki bölüm arka arkaya mı İki bölüm arka arkaya. Zaten kısa yani 5 dakikalık iki. iki bölüm. <gülüyor> <gülüyor> ama bir kere daha hatırlamış olacağız. İyice bir bu bence şey istediğimizi ayağımızı keser hani gibi geliyor. Bence bu ıı, direkt verelim derim. Bence yani. bir dinleyelim. Hem de biz de hatamızdan ders almış oluruz. dinleyelim, yüzleşelim ya. Yüzdeşelim. Face, yüzleşelim to face yani. dedikleri şey o. Win-win dedikleri de bu belki de. Neredesin be birader? Şehit Sinan Erkoç'un hayatından bir kesit. O gün sıradan bir gündü, ama Erkoç mahallesi'nde işler pek de öyle. Düzgün yürümüyordu Fatih Trombonunu bir kenara bırakıp Kardeşi Sinan'a Kedi adımlarıyla yaklaştı Sinan Sinan Efendim abi Ne haber abi İyiyim abi Canım çok sakın Sinan Moralim çok bozuk <gülüyor> Oğlum işi gücü bıraktı adam gibi Mandolin falan çalmaya başla Abi ben senin kadar enstrüman Çalamıyorum ki oyna da oyna Kafana göre oyna Oyna da oyna yakışım sana <Gülüyor> Abi yani işte tekrar dinledim ve iğrenç oldu. <gülüyor> yani vallahi iğrenç. Daha önce hiç dinlememişim gibi utandım yani. Yani genç kızların arasında kusmuç diye geçen kelime tam karşılığını buldu. Maalesef. sonunda da müzik yükselmiyor. Bu şeyde e, dün hazırladığımız kaydın sonunda güzel şarkı giriyor ya. Tak diye bir anda havası değişiyor benim evet. falan o güzel oldu. İsterseniz artık dinleyicilerimizi de daha fazla Hı. bekletmeyelim. Çok heyecanlıyım ya gerçekten. Hadesin be birader Hakan Peker ve Zafer Peker'in hayatından bir kesit O gün sıradan bir gündü Ama Peker malikanesinde işler pek de öyle sıradan değildi Hakan Peker İçindeki heyecanı daha fazla bastıramadan abisi Zafer Peker'e kedi adımlarıyla yaklaştı. Ne haber abi? İyidir. Hoş geldin. Ya abi hafta sonu babama diskoya gideceğimi söyledin mi? Dedin mi? Diyemedim, diyemedim, diyemedim Huzurum engel oldu, gitme kal diyemedim Diyemedim Abi biraz diyemedim. anlamsız olmadı mı? Şimdi, şimdi, her şey şimdi her şey anlamsız Yarım kaldı aşkımız Gururum engel oldu, gitme kal diyemedim İşte adam gibi bir şeyi sonunda dinleyicilerimize sunduk hakikaten. Yani evet olmuş ya. Gerçekten Fire <gülüyor> eline sağlık ağzına sağlık Ege süper olmuş. Yapanların eline koluna sağlık diyorum ben. Ya ben yani siz sesleri verdiniz gittiniz sonuçta. Ben e, Baya bir uğraştın sen. Bu şarkıyı sondaki şarkıyı koymak için şarkıyı gittim vava aktardım. Vay be. Bu, oradan 3 yaptım şey yaptım falan hep onu e, bilgisayarda bir de bunları ben üst üste koydum. Yani tek, sesleri. Tek bölüm mü çünkü baya bir bir o buçuk saat şey, ben stüdyoda kaldım tek başıma. E, İki buçuk saat var, kaldı. Tek bölüm mü çıktı? Bu bazı, yerleri <gülüyor> bu bazı yerleri kestim. Ama gerekiyor. Aradaki bazı yerleri kestim. Gereksiz yani çok uzadı çünkü. Ha, bir bölüm mü var elimizde şu anda? Ben onu ha, şu bir anda bölüm, bir, bölüm bir bölüm var. Biraz sonra bir bölüm daha verebilecek miyiz yani? Ha şöyle bir şey Vallahi var. Yani. <gülüyor> Eğer tutarsa, tutarsa şimdi bunun şeylere bakılacak. Rating ratinglere bakılacak. bakacağız. Ratinglere bakacağız. Ratinglere var. Eğer tutarsa ya tutarsa. Yani bu şeyleri falan attım. Hep. Hey George ver sene borç falan. Aslında orada da güzel güzel şarkiydi o yani. Yani espiri de güzeldi hani ee, Hakan Pekin kardeşine gidip Hey George versene borç demesi bayağı güzeldi. E, Di o... abi onlar aslında bir biraz yani ya yani, genç kızların deyimiyle old fashion. Old fashion ama yani bayağı da... Bir de açık saçık ya orada Hey Tabii George. A. Çünkü yani. ikisi de donsuz oldu. Bayağı iyiydi yani. Ama e, kesim dedim. Çünkü ikinci bölüme de malzeme kalsın istedim. Ya bence iyi yapmışsın. Yani mesela hakikaten o Hey George boş biraz eski moda olurdu. Mesela Zafer Peker'in bu yeni şarkısı diyemedim. Hı -hı. O çok güzel olmuş. yani. O çok iyi oldu. Onu, hem şarkı şey o kadar eski değil yani. Hem de yani çok utarıyor. Şey diyor ya Oturun. babama diskoya gideceğimizi babama dedin mi diyor diyemedim diyor. Yani, da da var ya, vallahi 2 saat güldüm ya. İk, iki temiz 2 saat net kemiksiz. Zannediyorum. Blok. Zannediyorum, Telefonlar mı geliyor şu anda? <gülüyor> zannediyorum dinleyicilerimiz de hala gülüyorlar. Eğer gülmesi bir tane varsa, bizi bir ararsa çok sevineceğiz. Telefonumuz 210 30 30. biz şimdi yani bu kadar zamandır bu işi yapan insanlarız. Evet. hala sırrını çözemedik. Neden Sinan Erkoç? Fatih Erkoç olmalı da Hakan Peker, Zafer Peker bu kadar iyi oldu. Ya işte bir teori şey. Birkaç teori var. Bir tanesi Fahir'in e, Fatih Erkoç sesini yaparken Sinan Erkoç sesiyle konuşmuş olması. Evet doğru. Birinci Orada teori bir, o. Yani e, hakikaten... E, ama bak iki... yani. Iki, bence Erkoç kardeşlerin bu hı. aile yapısından kaynaklı ve yetiştirilme tarzları. Yani Peker Peker's Brothers'da da şey oldu, aksamalar oldu ama hiç böyle yansımadı. Günaydın efendim. Yani Herkes. mesela Pekerler'de de şey oldu yani benim fark edilmiyor... Belki ama sözlerini unuttum. Şarkı çok uzun olduğu için. Ya şarkı... E... Yani, o mesela hiç fark edilmedi ama yedi yani. o <gülüyor> sen orada mesela huzurum engel oldu dedin. Güzel bir <gülüyor> değişik bir açılım oldu orada. Ne demek yadım? Birisinin huzurunun engel olması ne dedi ya. Orada hani sadece gülme değil ya. Değil tabii, düşün, tabii, tabii. Düşünmeye de Düş düşünmek Zaten adı üstünde yani. Neredesin be birader. Daha yani... <gülüyor> Doğru adı üstünde evet. Hayır ismi bizde sakla diyorum yani. Şey e, ismini duyunca adam düşünüyor ya. Daha hiçbir şey dinlemeden ortada hiçbir şey evet. yokken. Nerede bu birader diye zaten düşünmeye sevk eden bir şey. Eee o değil O diyor. Düşünmeye sev kalan bize şey. <gülüyor> evet. dinleyicilerimizden hiç yorum gelmiyor. Ee, bu da beğendiklerini mi <gülüyor> Nasıl rahatladı yalnız? Güzel bir şey yapınca nasıl rahatlıyoruz? Farkında mı? E tabii rahatlıyor yani, insan. Paketler gerçi... ya. Dinleyicilerimizden hiç hani şöyleydi <gülüyor> böyleydi <gülüyor> şöyleydi böyleydi diye şey gelmedi ama yorum gelmedi ama herhalde... şöyleydi böyleydi derken hakikaten ee, bence radyoculukta radyoculuk, ta, radyoculuk tarihi de değil bence. Tarihte, ee, tarihte. bırak. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanlık, <gülüyor> i̇nsanlık tarihinde yani. önemli bir adım. Sonuçta adamdı. hepimiz insanız. Yani. Ee, ne dersiniz? Birer kahve içelim isterseniz. Evet, i̇kinci arkadaşlar... bölüm. İkinci bölüm ne zaman bu? Hey George, versene borcunu. Oh, Şubatın evet. ilk haftası. Biraz <gülüyor> ara, ara veriyor. Biraz ara ara niye bu kadar çok bu e şey En ya. başta şey demişlerdi. Yani bu sonuçta sanatçıların hayatı o kadar da dolu dolu değil. Günaydın efendim. Ama hep düdük sesi ya. Hep düdük, hep, hep düdük. düdük. Sevgili dinleyiciler hep Türk olmuyor ki biz bir şey arıyoruz, bir umut arıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın beyler nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Onur Mumcu. Onur Bey hoş geldiniz yayınıza. Hoş bulduk. Dinlediniz mi neredesin be biraderim? Dinlemez miyim? Ne diyorsunuz? Valla bu Amerika'da Kardashian ikizler diye bir program var. Ondan evet. beri yapılmış en iyi. A kardeş programı. Kardeşi. O e, şey ne derler? Kardeş ya da Mit Kardeş yazmış mıydı onlarda? E, Yok zaten sadece Kardeş yazmış. Kardeş Evet. Peki e, şey soralım size yani beğendiğiniz ortada zaten sesinizden memnuniyetiniz anlaşılıyor. Memnuniyet akıyor. Espriden de anlayan bir insan. E, Tabii. Belli Onur Bey. Peki. Sabah sabah e, eşed oldu. Fatih Erkoç, Sinan Erkoç neden olmadı da Hakan Peker zafer Peker oldu? Ona ne diyorsunuz? Ben bu bunu zafer peker'e bağlıyorum. Zafer peker faktörü evet, diyorsunuz. Zafer peker faktörüne bağlıyorum. Bir de nasıl <gülüyor> bir faktör? Canlı canlı daha bir böyle bir eğlenceli bir neşeli bir. Ama Sinan Erkoç da şimdi yani tamam zafer pek iki oyuncuyu da ben e, oynadığım için rahatlıkla yorum yapabilirim gibi hissediyorum. Sinan Erkoç'un da şarkısı çok e, neşeli böyle şey değil miydi? Fıkır Aynı fıkır. Hangi şarkısıydı ya Sinan Erkoç'un? Oyna da oyna kafana göre oyna oyna da o. Oy yani biraz ama salı için biraz ağır hafif bir saat Ya yani bence saat. esas burada ha, mesele saat. galiba tip Tipten, tipten de olabilir yani. Peker Brothers tipten kazanıyor Erkoç Brothers tipten kaybediyor Kirli sakallı iki adamla temiz yüzlü iki adamı Yani demek karşı ki karşı burada insanlar e, Temiz yüzden hoşlanıyor O zaman Hakan Peker kazandı diyebiliriz Çünkü Zafer evet. Peker'i hepimiz Zafer Peker bir kere bu da kazanacaktı Onu da izin vermedin Çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere İyi Çalışmalar Güzel güzel tepki geldi çok güzel tepkiler, tepkiler, tepkiler güzel ve devam ediyor tepkiler genel. güzel tepkiler. günaydın efendim ya bir dinlenmişim günaydın kimle görüşüyoruz. Ali. Ali Bey çok ünlümsüz bir nefes alın lütfen. Ya, yani artık dayanamıyorum. <gülüyor> ciğerleri yüklen. E, bu iki, peş peşe iki bölümü dinledikten sonra böyle aklımda bir lamba yandı. Evet. Nedir? Yani, e, bir Brothers hikayesi kesinlikle istiyoruz sizden. Hangisi? Bu, çok güzel fikirleri açıyoruz buyurun. Soner Arıca, Erdoğan Arıca. Ama şimdi Erdoğan Arıca Zafer Peker'den bile az tanınmış bir insan olduğunda bizim ağzımız açık kaldı Erdoğan Arıca teknik direktör Erdoğan <gülüyor> Aynen odur Aa, Onlar kardeş mi? Onlar kardeş tabi Hadi Aa. ya Yapalım tamam o zaman tabii, yani tabii, Söyleyelim Amerika'ya da nasıl şey yapacağız şimdi şarkı Ona <gülüyor> bakalım ya tamam şarkı, şarkı olmaz taktik verir bir şey yapma kardeşime Ya doğru. çok güzel olur Çok doğru. hoş çok ya hoş da son, son er, Hangisi abi bu arada? Erdoğan Arıca. Bayağı büyük onda Bayağı bayağı büyük. O bayağı zaman bayağı bunu büyük. şey yapmak lazım. Yani Amerika'ya anlatmak lazım. Çünkü biz kafamıza göre yazmadığımızdan senaryo. Bunlar hazır geliyor bize. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir tavsiye veriyoruz. Mesela Seve şey de. tipi bir tavsiye verebiliriz. Erdoğan mesela alıp başını gidiyor. Ha -ha. Vefasız oluyor yani sonra Soner'in Soner gözünde. Vefasız diye bir şarkı var. Soner Arıca da Erdoğan Arıca'nın <gülüyor> <Ya>, abisinin arkasında <gülüyor> öyle bir şarkı. Mesela o tip bir şey düşünün. Şöyle bir şey olabilir ya da e, Erdoğan Arıca senaryoca birbirleriyle çekişebilirler. Evet. abi kardeş çekişmesini bilirsiniz. Ee, sonucunda dayıları gelip Kadir anı ikisini e, bir, bir, bir temiz e, tokatlayabilir yani. Orada ama şey e, problemimiz Atrasya var. Olur. Aile içi şiddet diyorsunuz. Hayır bir de 3. oyuncu bulmak bir, bir, lazım. Topulsal bir mesajı olur yani işte aile içi şiddet kötülük yani, falan. Diye. bugüne kadar e, neredesin be biraderde hiçbir bölümde 3 kişi oynamadı. O yüzden çok radikal bir şeyden bahsediyorsunuz. Ben ama şey yapabilirim hem ama, anlatıcı hem Kadir inanır olabilirim. Olabilir. Olabilir yani e, bence bir değişiklik bir ne bileyim bir açılım, işi, açılım şart yani. o zaman şubatın ilk haftası diyorum ben şubat, şubat erken olur fair onun için. şubat yani, erken diyor prodüksiyon prodüksiyon işlemleri biraz uzun sürüyor bayağı, bayağı şey. öyle yani çünkü vava atılacak falan yani bonderen evet. vava var mp3'ü var mp3 Mpeg var, mp4 çok var çok teşekkür ederiz efendim görüşürüz <gülüyor> sağ olun hoşça yazdık değil mi bunu arıca brothers yazdık evet yani şimdi Ar arıca brothers diye oynamaz yalnız o farklı oynar günaydın çünkü efendim Beyefendi radyonun sesini kısarsanız çok, Ka çok güldüğünüz kapladım. için unuttunuz kapladım. herhalde. Valla yani muhabbete bir de şey telefonda da bayağı bekledim. Ee, Hı -hı. Hayırlı sabahlar diliyorum önce. Sen çok sağolun. teşekkürler. Ee, sonra yani nacizane Ankara'da yüketli işletmelerle biraz da e, sizin camiden içinde olan insanlara bence abi Kadirin Hanım falan kullanmayın. Kullanmayalım yani o için şeyi A, bozar. Kullandı zaten yazık adamın evet, Doğru e, son kullanım tarihi doldu zaten. Hakikaten yaban maban <gülüyor> falan diye iyice şey yaptılar değil mi yani adam? Bence e, hayali iki insanı var olup gerçekten falan. onu biraz daha yumuşattım. Onları kardeş yapıp bir e, organizasyon yapsanız daha güzel olur. Mesela Emrah ve Emral gibi mi? Yok yani. yok yo, yo. öyle benzetme yo, değil de sayesinde... dedi mesela Emrah'la e, şu anda sesli düşünüyorum. Mesela e, Serdar Ortaç. Yok, öyle de demedik abi. <gülüyor> ya o çok bildik şeyleri yapmayın. Mesela çok Fatih bildik şey... değil de mesela Fatih Terim'le mesela. Tayyip Erdoğan'ı yapın mesela. Mesela. mesela. mesela yani. Yani gerçek kardeşlik olmasına gerek yok diyorsunuz. Ne? Ya çak, çak mı olsun ama onların kardeşliğinden daha çok espri ve daha çok He, alaka çeken. Peki, dating, ün, dating ünlü mü olsun peki? Ünlü mü olsun bu insanlar? Evli tap olsunlar. Ünlü değil, tapındılar da olsunlar. Peki efendim, çok düşünüyorsunuz. Peki. <gülüyor> <gülüyor> peki efendim. O <Bu> arada <gülüyor> demin de bir şeyinize katılamadım. Yani Sinan Erkoç ve e, neydi kıyasladığımız? Fatih, er Fatih Erkoç. Fatih Erkoç. Sinan Erkoç onun karşısında eee Becker Brothers. Ha ya Sinan e, Fatih Erkoç'u ayırstalım o başka bir dünya. Onun, <gülüyor> ayrı o ayrı bir dünya. O, o iyi bir abi yani. O tabii tabii zaten sonuçta <gülüyor> bu zaten şey, skeç tamamen onun üstüne kurulmuş. gerçek kurmuştum. kişilerle hiç alakası yok diye zaten yok. E, ilk başta yazı çıktı ama tabii sizin radyonuzda tam ben kaldırıyorum e, o yazıyı. Özel siz benimki Manuel. Ha Manuel <gülüyor> olduğu için Ardes'te <gülüyor> radyolarda çıkıyor orada. Gerçek <gülüyor> kişiler ve <gülüyor> olaylarla alakası yoktur diye. Beğen efendim çok teşekkürler. Hayır, hayır, hayır. Sağ olun efendim. Yani yoğun bir telefon trafiği var bir taraftan da reklama girmemiz gerekiyor. Hay Allah ne ee, yapacağız? <gülüyor> ne yapacağız, yapacağız ki? Diyorum. Ne yapacağız ki? Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay aydın. I ran İngilizce yazıyoruz kahkahalarla gidiyor sevgili dinleyiciler. Buyurun efendim. Neye buyurun? Şu anda dinleyicilerimizle görüşüyorum ben bir saniye. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Özel konuşmaları stüdyoda yapıyor muyuz? Ama Gerçi dinleyicilerle konuştuğumuna göre... Yani nasıl pardon nasıl? nerede konuşmamız gerekiyor? Dinleyicilerimizle nerede konuşabiliriz? Çok ee, beğenirmiş. Son bölümü. Dinleyici, hmm. İki dinleyicimizle konuştuk. Fatih, Fatih Erkoç'u mu? Hakan Peker, yani Peker kardeşleri mi Erkoç kardeşleri mi? Son bölüm canım. Işte en son Peker, son. Pekers, en birinci bölüm bu diyorlar ya. Pekers yani. Çok da şaşırmadım doğrusu. Ne zaman şeye düşecek diyorlar torrentlere. DVD'sini çıkaracak mıyız biz bunun? Çıkaracağız da saçma hocam konuşmadık mı az önce Niye? mutfaktan? Ekstralar falan olur ya mesela ne bileyim Şeyler. E, benim e, attığım bir buçuk saatlik kaydı koyabiliriz ekstra olarak. Kesilen o, sahneler coş hey, hey George versene borç esprisini falan. Kesilen sahneler Hı -hı. Çok güzel. Veya şeyler röportaj yapılabilir. Fatih Erkoş'ta Sinan Erkoş'ta. Gerçi Fatih Erkoş biraz ters bir adammış bildiğim kadarıyla da. Bana da pamuk gibi bir adam gibi görünüyor hep. İşte öyle gibi, sakallardan öyle görünüyor Hayır onu şarkıdan anlıyorum ben onu Yol verin Adoster gülüme varayım Çekin lan demiyor yani Çekin lan şuraya bir gideyim Çekin lan faturaya yatırayım falan demiyor O zaman en kolay röportajı Zafer Peker'le yapacağız En kolay o yaparız Hakikaten zaten böyle röportaj deyince şey diye düşünüyordur e, Kredi kartımı iptal ettirmeyi düşünmüyorum En son yapılan röportajda o sorulmuş çünkü Kredi kartınızı iptal ettirmeyi düşünüyor musunuz? E, hayır düşünmüyorum <gülüyor> Ee, Telefonu attığımızda dinleyicilerimiz var mı? <gülüyor> Yok, Yok. Yoksa tamam uzman. O uzman zaman hanım. bence... E... Çünkü arayan dinleyicilerimiz var şu anda. Ee, neyse artık onu önümüzdeki günlerde tekrar konuşacağız. Bu masayı yatıracağız. Evet. Ee, şu sürpriz de açıklayalım. Önümüzdeki günlerde Neredesin Bir Birader'de bir ilk gerçekleşecek. Ee, ve Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan adını vermeseydin keşke ya. Süper, kesin olmamak kadarıyla beraber. vermediğimiz e, iki ünlümüz. <gülüyor> yani, kesin oldu. değil. Kesin değil. Ama yani e, sağda solda şey diye konuşabilirsiniz. Modern sabahları yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre diye. Hı hı. Tamam mı? Onu öyle yapalım. Ona göre şey yaparız. Hadi bakalım tamam. Ne Kapa. tamam? Ne kapatıyoruz? Dur bir dakika yeni geldim ben. Ta lüks arabalarla geldim bu sabah köründe ya. <gülüyor> Pardon ya. Biz de lüks arabalarla geliyoruz ama zamanında geliyoruz. Lüks arabanın özelliği hiçbir yere zamanında gitmek zorunda olmamaktır Fahir. O lüks arabanın içinde yazar. Her yere artı eksi on beş dakika diye yazar. Yani sen lüks araban olduğunda erkenden gidip Lan arabayla de gel. geldin insafsız. İşte artı eksi on <gülüyor> beş. Beş, bir, tam vaktinde kaç tane söyleyeyim. arabayla geldin Bir tek arabayla araba geldi. <gülüyor> <gülüyor> tek, araba dört geldi. Güzel dört lüks tek arabayla geldin tek arabayla gelmek güzel oldu o zaman yarın sabah görüşmek dileğimizi bir kez daha yinelemekten bu bir temenni olmasın gelen. sadece temenninden tem öte olsun zaten yılın son gününde mi buluşuyoruz? yarın Hayır. yok yılın sonundan bir önceki gün Hı, doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu günlerde bunları şaşırmak normal ee, yarın sabah ama hiçbir şaşkınlığa yer vermeyecek şekilde modern sabahlar yeniden sizlerle birlikte olacak. Vedalar asla tükenmez. Yeniden bir hoşçakal diyebilmek için bir veda duracak. <gülüyor> bir anda değişir vaziyet.